Basu hakkına hoş geldiniz, ben Akgün İlhan Ben Noran Yüce ee, Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl daha belirgin bir şekilde artıyor Bir ay içerisinde Amerika kıtasında Harvey, Irma, Jose gibi tarihin en güçlü fırtınaları arka arkaya yaşandı Hepimizin hmm. haberdar olduğu gibi Yaz ortasında dolu yağdı İstanbul'da Aşırı kuraklıklar nedeniyle barajlar boşaldı Aşırı yağmurların ardından gelen seller nedeniyle şehirler yerle bir oldu Dünya son üç yıl arka arkaya sıcaklık rekoru kırdı. 2017 yılının da önceki yılları geçerek bir yeni bir rekor kıracağı zaten bekleniyor. Ee, daha yeni Dünya Meteoroloji Örgütü atmosferdeki karbondioksit oranının 80 bin yılın 800, pardon, 800 bin. bin yılın Keşkisi. daha da, daha da beter en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı. 51 ülkeden toplanan verilerle hazırlanmış bir rapor bu. 2015'te karbondioksit salınımı 1 milyon partikül içinde 400 ppm iken 2016 yılında bu oran 403.3 seviyesine ulaşmış. Evet yine aynı e, açıklamadan devam edecek olursak atmosfer izleme programı başkanı Oksana Tarasova BBC'ye bir açıklamada bulunuyor son 30 yılın en Büyük artış olduğunu söylüyor. Bir önceki büyük artış 97-98 dönemindeki El Nino dalgasında 2.7 ppm seviyesiyle kaydedilmişti. Bugün ise 3.3 ppm artıştan bahsediyoruz diyor. Bu artış aynı zamanda son 10 yılın ortalamasından da %50 daha fazla olduğu ifade ediliyor. Tabii bununla birlikte gelen kuraklık insanların erişebileceği su miktarını da ee, azalmalara neden oluyor. 2050 yılı gibi dünya nüfusunun yarısının 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının suya erişimde sıkıntı çekeceği e, yine e, çok çeşitli raporlarda ifade edilmekte. Bu durumun çeşitli su çatışmalarına evrilmesi kuvvetle muhtemelen. E, tüm bunlar etkisini toplumsal olaylarda da gösteriyor. Son yıllarda kuraklık, ve, e, kuraklık ...ile ayaklanmalar ve iç savaşlar arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar yapılıyor ve raporlar hazırlanıyor. Biz de bu hafta işte bu susuzluk, kuraklık meselesiyle çatışmalar arasındaki ilişkiyi bunlara ilişkin yayınlanan raporlardan yola çıkarak bir miktar aktarmaya çalışacağız. Evet, 2017 Mayıs ayında hazırlanan bir Alman hükümet raporuna göre Afrika ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya geçmek üzere 6.6 milyon mülteci bekleniyormuş. Mülteciler Suriyeli ve Iraklı mülteciler gibi savaştan kaçanların oluşturduğu mülteciler. Ve aynı zamanda ekonomik sıkıntılar nedeniyle de ki en önemli nedenlerden biri su kıtlığı bunlardı. Bu nedenle ülkelerini terk eden mültecilerden oluşuyor. Bu mülteciler çoğunlukla Nijer, Çat, Libya, Nijerya, Bangladeş, Gine ve Gambiya gibi ülkelerden geliyorlar. Evet. Şimdi en son şeyden başlayalım. E, Eylül ayında yayınlanan. E, hı hı. Eylül ayında Cenova Üniversitesi, Heidelberg Üniversitesi, Luzern, Luzern üniversitelerinin ortaklığıyla yapılan bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre Sahraaltı Afrika'da son 20 yılda yaşanan 1800 ayaklanma ile kuraklık arasında çok kuvvetli bir ilişki ortaya çıktı. Araştırmanın hı hı. sonuçlarını e, duyuran araştırma ekibi su kaynaklarının ani azalışı ile ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi e, hem coğrafi ve sosyal etkenler arasındaki ilişkiyi e, de niceliksel olarak e, ortaya koymuş oldular. Tabii ki e, kuraklık ile ayaklanmalar arasındaki ilişki e, etki zinciri yeni bir bulgu değil. Hı hı. E, bir bölgedeki kuraklık yaşandığı dönemlerde hasat Hı -hı. azalıyor, gelirler düşüyor gıda kıtlığı oluşuyor, gıda fiyatları yükseliyor, kentlere yeteri kadar gıda ulaştırılmıyor kente göç artıyor ve tüm bunlar bir ayaklanmanın koşullarını hazırlayan unsurlar tabii ki yani her zaman var bunlar evet ancak yine de ayaklanmanın kuraklık dönemleriyle arasındaki ilişki istatistiksel olarak ortaya konulabilmiş değildi daha öncesinden Hı -hı. bu araştırmada araştırmacılar Sahra Altı Afrikası'na bakmışlar çünkü bölge ekonomik yapısı itibarıyla suya en bağımlı yerlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bu ilişki ilişkiselliği gözlemlemek burada daha kolay. Bu araştırma nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 43 şehirde yapılmış. Bu şehirlerin kuraklık göstergeleri aylara bölünmüş ve bu veriler ile bu şehirlerde ortaya çıkan isyanların verilerini tutan Social Conflict Analysis Database ile karşılaştırılmış. Böylece 90 yani 1990 ve 2011 yılları arasında gerçekleşen e, 1800, 1800 ayaklanmaya bakılmış ve kuraklık dönemlerinin genel ayaklanma ihtimalini %10'dan %50'ye kadar çıkardığı ortaya konulmuş. Yani beş katına çıkabiliyor. Araştırmacılar kuraklığı ayaklanmaların arasında, arkasındaki tek neden olarak görmüyorlar elbette. Ekonomik, politik ve sosyal etkenlerin de önemli etkisi olduğunu söylüyorlar. Ancak kuraklığın ateşe benzin döktüğünü ve ayaklanma ihtimalini de kat be kat arttırdığını söylüyorlar ki... ...bu dönem içinde zaten 66 kişinin kuraklığa bağlı çalışmalar arasında hayatını kaybettiği de söylenmeli bu noktada. Evet, şimdi aynı makaleden devam ediyoruz. Makale kuraklık kaynaklı ayaklanmalarda üç temel neden üzerinde duruyor. Birincisi nüfus yoğunluğu. E, nüfus ne kadar fazlaysa suya olan ihtiyaç da o kadar artıyor. Eğer nüfus yoğun bölgelerde e, su kıtlığı çekiliyorsa ayaklanma çıkma ihtimali %50 e, oranında artıyor. Oralarda su artık mavi altın olarak ifade ediliyor. İkincisi ise e, su kaynakları eğer kuraklık bölgesinde göl veya nehir varsa ayaklanma ihtimali azalıyor. Ancak yoksa bu ihtimal iki kat daha artıyor. E, üçüncüsü ise etnik gruplaşma. Eğer kuraklık yaşanan bölgede su kaynaklarını farklı etnik gruplar kullanıyorsa ayaklanma çıkma ihtimali yine iki kat artıyor deniliyor. Evet. Aslında bunun hmm. fiili olarak da yani biliyoruz yaşadık yani bir sürü örneğini görüyoruz evet, yani zaten. Yani geçtiğimiz hı hı. E, bir beş altı yıl öncesinden itibaren şekillenen e, ayaklanmalarda ortaya çıkan ayaklanmalarda yaşadık. Bir miktar onlardan bahsedelim. Evet. Bu raporun söylediklerini aslında hı hı. doğrular nitelikte gelişmelerden bahsedelim. Aynen Orta Doğu devrimlerinin nedenlerinin çok daha yaygın bir şekilde tartışıldı. 2013 yılında küresel ısınmanın ayaklanmalar üzerindeki etkisi oldukça tartışılmıştı hatırlarsanız. Hı hı. Ee, küresel ısınmanın neden olduğu aşırı kuraklıkların 2011'de başlayan ekmek ve özgürlük ayaklanmalarının ana nedeni olmasa da çarpan etkisi yarattığını belirtmişlerdi. Buradaki tartışmalarda insanlar, uzmanlar. Hı hı. Bu konuda yapılan bir dizi araştırmaya yer veren yazarlar küresel ısınmanın neden olduğu kuraklıkların tahıl yapılan... Pardon, tahıl üretimini düşürdüğünü ortaya çıkartıyorlar ve gıda artışların gıda fiyatlarındaki artışı neden olduğunu bu durumların da diğer etkenlerle birleşerek Orta, Orta Doğu'da yoksulların yaşamını çekilmez kılarak insanları ayaklanmaya ittiğini evet, söylüyorlar. Tabii. Evet. Mısır, Suriye bunlardan Hı. başlıcaları diyebiliriz çünkü Mısır'da evet. ve Suriye'de insanlar yoğun olarak. Buğdaya dayalı bir e, yaşam sürdürüyorlar. 2010'da yaşanan e, işte kuraklık o hı hı. ciddi kuraklık küresel bazda e, buğday ihracatını azalttı. Fiyatları yükseltti. Bu ülkelerde ekmek fiyatları 3-4 katında çıktı. Zaten mevcut olan yoksulluk. E, halkı e, iktidarlara karşı ayaklanmaya sevk eden önemli unsurlardan bir tanesini oluşturdu e, 2011 yılında Suriye'de başlayan e, devrim ve iç savaşta ise kuraklığın özel bir önemi olduğu da e, ifade ediliyor e, Mısır'da sık sık eklemek ayaklanmaları e, Hı -hı. olduğunu biliyoruz evet Suriye uzun yıllardan beri tarımda kendi kendine yeterli olma politikası gidiyordu o dönemlerde bu politikalarla nüfusu 1960'ta 4.5 milyon iken 2013'te 23 milyona çıkmış. Tabii doğal olarak da ülkede gıda üretimi artmıştı. Hükümet çiftçilere ciddi oranda teşvik veriyordu. Özellikle de yer altından su çekilmesi için gereken motorin desteğini sunuyordu. Ancak artan su ihtiyacı nedeniyle yeraltı su seviyeleri ülkede çok ciddi ölçüde azaldı. Bizde de zaten bunun benzerlerini yaşıyoruz. Bu da Suriye'nin kuraklığa yönelik dayanıklılığını, e, direncini azaltmış oldu. 2006-2010 yılları arasında yaşanan kuraklık Suriye'de 2011'de başlayan devrimci ayaklanma... ...ve ardından da yaşanan iç savaşta çok önemli bir e, rol oynamış oldu. E, bununla ilgili bir makale var. Makalede de ayaklanmanın nedenini kuraklığa bağlamasa da... ...Suriye rejiminin krizi yönetememesinde gelinen noktanın en temel neden olduğunu söylüyor. Evet, evet. Ara mı verelim? Evet, öyle güzel bir şarkıyla bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz yine ikinci bölümde konuşmaya. Şimdi Cenk Erdoğan'dan dinliyoruz. Yağmur'la gelen. Ee, peki. Biraz sonra mı? Evet, şimdi verebiliyoruz evet. herhalde. Müzik <gülüyor> Bu hafta e, su hakkında susuzluk ve çatışma üzerine konuşuyorduk. E, muhtelif raporlar bunlarla ilgili yazılmış. Muhtelif e, raporlar ve makalelerden bahsettik. Son olarak da Suriye'den bahsetmiştik. Şimdi bir e, şey daha var. Barış Araştırmaları Dergisi'nin ekonomisi tarıma dayalı olan kırılgan ülkelerle ilgili yaptığı çatışmalar üzerine bir e, çalışma daha var. Çatışmaların olma riskinin arttığına dair bir e, çalışma yayınlanmış. Yani özellikle ekonomisi tarıma dayalı olan yerlerde e, iklim değişikliği hı hı. ve kuraklıkla, kuraklıkla ilgili olarak riskin daha da arttığını, çatışma riskini onu anlatan bir şey. Bu ülkelerin iklim değişikliğine uyum konusunda başarısızlıkları oranında bu çatışmaların da şiddetlendiğini söylüyor bu çalışma. Örneğin 2016 yılında yayınlanan Global Footprint Network ve United Nations Environment Program raporuna göre FAS, Bangladeş, Tunus ve Endonezya'da gıda fiyatlarının Kuraklığa bağlı olarak artması sosyal ve politik rahatsızlıklara neden oluyor diyor. Geçmişimiz Nisan ayında El Niño'nun ardından gelen kuraklığın yüz binlerce hektarlık alanı vurmasından sonra ortaya çıkan protestolarda da bir Filipinin işçi hayatını kaybetmişti. Evet bu El Nino Doğu ve Orta Pasifik'te ee, okyanus yüzeyinin ısınma sonucu birkaç senede bir ortaya çıkan e, ve etkisi oldukça yıkıcı olan e, yangınlara sellere neden olabiliyor örneğin geçimiz Haziran ayında e, Somali'nin e, Badiyo kentinde gıda yardımı dağıtımı sırasında çıkan çatışmada beş kişi hayatını e, kaybetmiş 154 kişi de yaralanmıştı gıda yardımı bu senin başlarında ortaya çıkan kuraklık yüzünden yerler Olan e, insanlar için Yapılıyordu evet. aynı zamanda Yani giden insanlar e, Gıda krizinden dolayı Var hmm. oldukları yerlerde Büyük sıkıntılar çekiyorlar ama Gittikleri yerlerde de e, Çok şey değil İyi e, e, bir durumda e, Hayatlarını sürdüremiyorlar Bu anlamıyla bu kamplar Yardım kampları da çok sorunlu hale gelebiliyor e, Somali'de bu sene Kıtlığa bağlı açtık 6.2 milyon insanı yani ülke nüfusunun yarısını etkilemiş durumda. E, Afrika'nın güney ülkeleri bir yandan kuraklık sebebiyle zor bir dönemden geçerken bir yandan da düşen ürün fiyatları nedeniyle son birkaç senedir ekonomik sıkıntı e, yaşıyor. Güney Afrika'nın hemen üstünde sınır komşusu olan Zimbabwe yıllardan beri, yıllardan beri süren ekonomik sıkıntılarla kuraklığın da eklenmesiyle bir alt üst içerisinde grevler yaşanıyor, kitlesel gösteriler yapılıyor. Hmm. Ee, bu süreci biraz daha hani detaylı da anlatabiliriz aslında. Evet, geçen sene küresel ısınmanın da etkisiyle Elinio hava olayı sonucu tarihin en kurak dönemlerinden birinin yaşandığı bölgede. 40 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumdaydı. 14 milyon insanda açlıkla boğuşuyordu. Son 30 yılın en büyük kuraklığını yaşayan Zimbabwe'de Açlık tehdidiyle karşı karşıya olan dört milyon kişinin önümüzdeki altı ay içerisinde... ...yani bu sene içerisinde diyelim gıda yardımına muhtaç duruma düşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam gittikçe büyüyor demek. Uh -huh. Bu rakam tarımla uğraşan nüfusun yarısına denk geliyor. Ülkede aşırı kuraklık nedeniyle ölümler yaşanırken yüz binlerce insan da elbette göç etmek zorunda kalıyor. Göç en büyük şey, göstergelerinden bir tanesi, krizdir. Evet. Bir bu ülkenin e, sana, bakır sanayisinin büyük oranda hidroelektrik santrallerinden elde edilen enerjiyle e, çalıştırılıyor. Bu hidrolik e, şeylerde, Santral. santrallerde e, verim evet. düşüklüğü yaşanıyor kuraklıkla birlikte... Ee, ekonomi arasında çok ciddi bir bağlantı var. Kuraklık nedeniyle sanayiye sağlanan elektrik geçtiğimiz yaz %30 azalınca e, şirketler daha pahalı yollardan enerji ithal etmeye başladılar. Ee, ve or. ...hidrolik, e, elektrik kaynağı olan... ...Kariba Barajı'ndaki su miktarı... ...tehlikeli seviyeye indiği de... ...ifade ediliyor. E, aslında bunu biz başka programlarda da... ...ifade evet. etmiştik. Hı hı. E, şimdi e, iklim değişikliğine... ...karşı önemli bir... E, ...enerji birimi olarak... ...enerji e, çeşidi olarak... ...hidroelektrik santraller görülüyor. Türkiye'de de çok yaygın bir biçimde... ...yapılıyor ama hep altını çizerek anlattığımız şey şu kurak dönemlerde bu hidroelektrik santraller çalışmıyor. Evet. Su yok çünkü. Evet aynen öyle yani. Ee, tabii bütün bu anlattığım büyük ekonomik sıkıntılar yaşanırken bir yandan da tam bir şey yönetimsel kriz yaşanıyor. Evet, Burada evet. Mugave e, yani ülkenin Kralı mıydı neydi tam hatırlamıyorum ama Mugabe'nin Şubat ayında 92. yaş günü kutlamaları için 1 milyon dolar harcadığı biliniyor. Bunun üzerine de tabii ülke genelinde büyük bir öfke. ...ve gösteriler, protestolar olmuştu. Aslında bunu az önce... E, ...şeyde de e, ifade edilmişti... ...tam da ona ilişkin bir örnek... ...2014 yılında Middle Eastern... Studies e, dergisinde yayınlanan ...makalede. E, Hı -hı, Suriye'de... Evet. ...2011'de başlayan işte ayaklanma... ...ardından iç savaşta... E, ...kuraklık nedeni değil... ...kuraklık rol almadı... ...bunda aslında evet. kuraklığı... ...yönetememe Aynen e, o. durumu... Hı -hı. ...rol aldı diye bir... E, ...şey vardı, tespit vardı... Kuraklık e, önemli bir problem oluşturuyor ama bunu yönetememek işte az önce Akbü'nün verdiği örnek bir evet. milyon dolar e, bir yaş günü kurulaması evet. için harcamak e, ayrı bir e, problem. Demokrasinin Çünkü, de eksikliğini gösteriyor zaten. Evet, sistemin çarpıklığını gösteriyor. Şimdi aslında buradan Yemen'e geçeceğiz. Hani bu problemin Yemen'de bir farklı yanını göreceğiz. Kolera. Evet. 2015 yılından beri Suudi Arabistan Yemen'deki rejimi kurtarmak için ülkeye askeri müdahalede bulunuyor. Bunu hepimiz dünya olarak izliyoruz. Her gün ortalama 6 çocuk savaş nedeniyle yaşamını yitiriyor bu ülkede ve 14,5 milyon insanın savaşla birlikte kuraklıktan etkilendiğini görüyoruz. Temiz suya erişimde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ve tabii ki de bunun sonucunda salgın hastalıklar kol geziyor ülkede. Bu sene 332 bin kişi kolera salgınından etkilenmiş. Temiz içme suyuna ulaşmanız zorlukları bir yana temizlik için ve özellikle hasta ve yaralılar için gereken hijyeni sağlamada bile çok büyük sorunlar yaşanıyor. Bundan da en fazla tabii bebekler. Ve çocuklar etkileniyor. UNICEF geçtiğimiz yıl 5 yaş altı 10.000 bin çocuğun temizlik ve beslenme sorunu kaynaklı olarak aslında çok rahat önlenebilir hastalıklardan hayatlarını yitirdiğini söylemişti zaten. Evet yani çünkü evet. kolera'nın neden ortaya çıktığını biliyoruz nasıl yayıldığını biliyoruz. Kal kalabalık ortamlarda savaş yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda kolayca Hı -hı. yayılım e gösteriyor ve ölümlere yol açan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı. Ee, bir bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu ve hastalığın bulaşma yollarının başında içme suyu ve kirli e, sularla yıkanmış e, besinler geliyor. Kolera tedavisi aslında mümkün. <gülüyor> Hem de çok mümkün. Evet e, kaybedilen sıvı ve tuzların yerine konması e, ve antibiyotik kullanımı ile e, yapılabilmekte. Kolera aşısı var. Kolera aşısı var. O, bu aşı olunabilir ancak bu aşının koruyuculuğu yüzde elli civarında ve etki süresi de üç beş ay ama salgın dönemlerinde aşılama çok önemli yani bu bölgedeki insanlara mutlaka aşılama yapılması gerekiyor. Taşıyıcı kişilerin, kişilerden bulaştığı için öncelikle taşıyıcıların saptanması gerekiyor ama işte bu tür e, kamplarda kalan insanlar e, zaten dip dibe kalıyor insanlar evet, evet. açısından bu çok mümkün olmuyor işte kampların yetersizliği evet. e, o şeyi e, parayı Doğum günü parasını daha iyi evet. kamplara Kullanılabilirdi evet, aynen ee, öyle. Yani Aslında kolerada Çevre temizliği ve hijyen çok önemli bir faktör o, e, Bunun için de su gerekiyor Evet tu tuvalet hmm. kanalizasyonların Dezenfekte edilmesi Ellerin sürekli yıkanması Ve temiz içme suyuna ulaşması gerekiyor insanların bu hastal hastalığa yakalanmaması Ve ölmemesi için evet. Belki bir daha söyleyebiliriz Yani 5 yaş 6 10 bin Çocuğun temizlik evet. ve beslenme Sorunu kaynaklı olarak Önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirdiğini söylüyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Evet, gerçekten de. Bir başka örnek verelim Nurhan. Son olarak zaten programın sonuna geliyoruz. Somali'de 2017 yılı başından Mart ayına kadar geçen 3 aylık zaman diliminde kuraklık nedeniyle 13 bin kişinin kolera yakalandığını biliyoruz. Yine aynı e, Yemen'de olduğu gibi. 343 bin kişi de pardon 343 kişi de yaşamını yitirmişti bundan. Mart ayı içinde sadece iki günde 110 kişi kolera tutularak hayatını kaybetmiş. Büyük bir e, olay bu gerçekten. Sayının geçen yıl aynı döneme oranla beş kat arttığı da ortaya çıkartılmış. Koleranın yayılma sebeplerinin başında dediğimiz gibi su ve gıda yoksunluğu var. E, daha önceki e, program yani bu birinci bölümde de söylemiştik. 6.2 milyon kişi Somali'de. ...insani yardıma muhtaç. Bunlardan üç milyonu ciddi... E, ...boyutlarda gıda yoksunluğu çekiyor. Bölgede zaman zaman elbette... ...bunların üzerinden çatışmalar oluyor. Örneğin geçtiğimiz Haziran ayında... ...kuraklığın etkilediği bir başka ülke... E, ...pardon Somali daha doğrusu sadece... ...sivillere yönelik gıda yardımı... ...sırasında e, Somalili... ...askerlerle siviller arasında... ...çıkan çatışmada çoğu sivil olmak üzere... ...on dört kişi ölmüştü, yirmi kişi de... ...yaralanmıştı. Evet. Diyelim. evet. Programın sonuna geldik yani hmm. sonuçta bu iklim değişikliği kuraklığı arttırıcı önemli bir etken ve kuraklığın sonrasında ise e, muhtelif e, sonuçlar ortaya çıkıyor bu sonuçların her biri e, çok olumsuzluklar taşıyor bunlardan bir tanesi Savaş, çatışma e, şeylerini ortaya çıkartması. Evet. Yani o sadece doğru, ortaya doğal ortaya bir felaket gibi evet. görünmemesi lazım. Bu doğayı olan her şey bize de oluyor kat, be kat O yüzden zaten bu programda bunu ele almak istedik. Peki. Bu, haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Su hakkı.